Nahl suresi 103. ayetten itibaren. Andolsun ki biz onların bunu mutlaka bir beşer öğretiyor diyeceklerini biliyoruz. Hattan sapmak suretiyle kendisine nispet edecekleri kimsenin lisanı acemidir. Bu Kur'an'ın dili ise apaçık Arapça bir dildir. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler yok. Mu? Şüphesiz ki Allah onlara hidayet etmez. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki yalan iftira düzenler. İşte yalancıların tak kendileri de onlardır. Kalbi iman üzere sabit ve bununla mutmain olduğu halde Cebri ikrahe uğratılanlar müstesna olmak üzere kim imanından sonra Allah'ı tanımaz ve küfre göğüs açarsa Allah'ın gazabı onların başındadır. Onlar için en büyük bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Çünkü onlar dünya hayatını ahiretten daha fazla sevmişlerdir ve çünkü Allah kafirler güruhuna hidayet etmez. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerinin, kulaklarının ve gözlerinin üstüne mühür basmıştır. İşte gafil olanlar da onların ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette de hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Bundan sonra şunu bil ki senin Rabbin işkencelere uğratıldıktan sonra Yurtlarından hicret edenlerin, sonra da savaşanların, göğüs gerenlerin lehindedir şüphesiz. Hakikat senin Rabbin bunların ardından da cidden çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Bu kat'idir. O gün herkes kendi nefsi için uğraşacak, herkes ne yaptıysa onun karşılığı kendisine eksiksiz verilecek. Onlar asla haksızlığa uğratılmayacaklardır. Allah o memleketi size bir ibret örneği olarak iradetti etti ki, o korkudan emin ve sakindi. Rızkı da kendisine her bir yandan bol bol geliyordu. Fakat o Allah'ın nimetlerine nankörlük etti de, Allah da ona halkının işlemekte ısrar ettikleri kötülükler yüzünden açlık ve korku libasını tattırdı. Kandı olsun ki onlara kendilerinden bir peygamber de gelmiştir de onu tekzip etmişlerdir. Derken onlar zulümlerinde berdevam iken kendilerini azap yakalayıp vermiştir. Artık Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Allah'ın nimetine şükredin eğer ona kulluk edeceksiniz. O size ancak ölüyü, kanı, domuz etini bir de Allah'tan başkası için kesilmiş olan hayvanları haram kıldı. Bununla beraber kim bunlardan yemeye muhtaç kalırsa kimseye saldırmamak ve haddi ölmeyecek miktarı geçmemek şartı ile yiyebilir. Çünkü Allah hakkıyla bağışlayıcı, kemaliyle esirgeycidir. Dillerinizin yalan yere vasıflandıra geldiği şeyler için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü bu suretle Allah'a karşı yalan duymuş olursunuz. Allah'a yalan düzenlerse şüphe yoktur ki felah bulmazlar. Bu ancak geçici ve az bir menfaatten ibarettir. Halbuki onlara ahirette pek acıklı bir azap vardır. Biz, sana anlattığımız şeyleri Yahudilere daha evvel haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmemiştik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bundan sonra şunu bil ki, senin Rabbin bir cehalet yüzünden kötülük yapıp da sonra bunun ardından tövbe ve ıslahı nefs edenlerin hiç şüphesizliğindedir. Hakikat senin Rabbin, bu hallerin arkasından elbette çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Hakikaten İbrahim başlı başına bir ümmetti. Allah'a itaatkardı, muvahhit bir Müslümandı. O hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. O Allah'ın nimetlerine şükredendi. Allah onu beğenip seçmiş, kendisini doğru bir yola iletmişti. Biz ona dünyada bir güzellik vermiştik. Şüphesiz ki o ahirette de mutlaka salihlerdendir. Sonra sana müvahhid bir Müslüman olarak İbrahim'in dinine uy. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak onda ihtilafa düşenlere farz edilmişti. Şüphesiz ki Rabbin onların ihtilaf ede geldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir. İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Onlarla mücadeleni en güzel yol hangisi ise onunla yap. Şüphesiz ki Rabbin o yolundan sapan kimseyi en çok bilendir. O Hidayete ermişleri de en iyi bilendir. Değerli dinleyenler, Hikmetle ve güzel öğütle davet et. Mücadeleni en güzel yol ile yap. Bu emir İslam'ı tebliğ ederken uyulması gereken en önemli kaidedir. Hikmetle öğüt vermek, dikkatli ve basiretli bir şekilde muhatabın durumunu ve şartlarını göz önüne alarak, anlatılacak gerçekleri kişilerin kabiliyetlerine göre ayarlamaktır. Tebliğ eden kişinin en önce kendisinin anlattıklarını yaşaması gerekir. Kişileri önce ruhen bu mükellefiyete hazırlamak da gerekir. Her kişiye, her gruba durumuna göre ayrı bir metot uygulamak, hastalığı teşhis edip ona göre aklı ve kalbi uyarmak gerekir. Kişilere hitap ediş tarzı ve şartlar çok önemlidir. Karşıdaki muhatabın gerçekten iyiliğini istediğini göstermek, İslam'daki kardeşlik anlayışını ve sosyal adaleti davranışlarıyla ve maddi manevi yardımlaşmasıyla sergilemek gerekir. Öğüt veren kişi karşısındakini asla küçük görmemelidir. Öğündüğünü gösterir, hiçbir davranışın içine girmemelidir. Bilakis muhatabına karşı son derece mütevazi olmalıdır. Davet ederken güzel öğütle davet etmeli, sakin, yumuşak, sabırlı, hoşgörülü, mütevazi, sevecen bir tavırla kalplere seslenmeli, onun derinliklerine inmeli, Asla zorlamaya ve gereksiz sıkmalara başvurulmamalıdır. Kişilerin bilmeyerek veya iyi niyet eser olarak yaptığı hatalar yüzlerine vurulmamalı, ortaya dökülmemelidir. Öğüdün en güzeli olan Kur'anla öğüt verilmeli, doğrunun güzelliği, kötünün çirkinliği anlatılırken akla, mantığa ve duygulara hitap edilmelidir. İnsanın fitratında kötülüğe olduğu kadar iyiliğe de meyil vardır. İşte güzel öğütle insan fitratındaki bu hassa harekete geçirilmelidir. En güzel mücadele yolu ise, karşısındakini rezil rüsva etmeksizin, saygılı, seviyeli, soylu bir davranış biçimiyle, muhatabının üzerine fazla gitmeden, muhatabın inanmış bulunduğu yanlışlara sövmeden, hakaret etmeden, nefsini harekete geçirmeden yapılacak mücadeledir. Ki bu vesileyle muhatap, kendisini davet eden kişinin asıl gayesinin üstünlük sağlamak, kendisini küçük düşürmek, ezmek olmadığını bilebilsin. Aksine kendini Allah rızası için, Ebedi kurtuluş için, hizmet için bu yola davet ettiğini ve bu uğurda kendisini ikna edip hakka ulaştırmaya çalıştığını bilsin. İnsan nefsi kibirli ve inatçıdır ve kişiye tatlılıkla anlatılmadıkça asla savunduğu fikirlerden dönmez. Yenilgi duygusunu hissettiği müddetçe gerçekleri kabul etmez. Muhatapla girişilen tartışmada son derece alçak gönüllü olmalı, suçlamalardan, iğneli sözlerden ve alaydan kaçınmalıdır. Ve muhatabın kısır döngülere, saçma sapan fikirlere saptığını gördüğü zamansa onun daha fazla sapıtmaması için tartışmayı kesmelidir. Hiç şüphe yok ki en güzel tebliğ inandığını yaşayarak yapılan tebliğdir. İslam'ın dürüstlüğünü, güvenirliğini, kardeşliğini, yardımlaşmasını, hoşgörüsünü, sevecenliğini göstererek yapılan tebliğdir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Eğer... Herhangi bir cezayla mukabele edecek olursanız ancak size reva görülen cezanın misillemesiyle ceza yapın. Sabrederseniz and olsun ki bu tahammül edenler için elbet daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın Allah'ın tefrikına istirattan başka bir şey değildir. Onlara karşı tasalanma. Onların kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı telaşa ve sıkıntıya da düşük. Çünkü Allah hiç şüphesiz sakınanlarla bir de daima iyilik edenlerin kendileriyle beraberdir. İsra Suresi Değerli dinleyenler İsra suresi Mekke'de indirilmiştir. Surenin ilk ayeti bu surenin Miraç olayı esnasında indirildiğini göstermektedir. Hadislere ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan eserlere göre Miraç hadisesi Medine'ye hicretten bir sene evvel meydana gelmiştir. Bazılarına göre 73. ayetten 80. ayetin sonuna kadar olan kısım Medine'de indirilmiştir. Sure toplam 111 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya kadar götüren Allah münezzehtir. O Mescid-i Aksa ki biz onun etrafına bereket verdik ve bu gece yolculuğunu ona ayetlerimizden bazısını gösterelim diye yaptırdık. Şüphesiz ki o hakkıyla işiten kemaliyle görendir. Biz Musa'ya kitap verdik ve o kitabı benden başka hiçbir vekil tutmayın diye İsrailoğulları için bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la beraber gemide taşıyıp selamete çıkardığımız insanlar zürriyeti. Şu bir hakikattir ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şu haberi verdik. Siz...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 Galebe ve istila ettiklerini mahvettikçe etsinler diye başınıza yine düşmanları musallat ettik. Tövbe ederseniz Rabbinizin sizi esirgeyeceğini umabilirsiniz. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yaptık. Gerçek bu Kur'an insanları öyle bir şeye doğrultup götürür ki o en adil ve en doğru bir yoldur. Güzel güzel amellerde bulunan müminlere kendileri için muhakkak bir ecir olduğunu da müşteler o. Ahirete iman etmezlere gelince onlar için de şüphesiz pek acıklı bir azap hazırladığımızı bildirir. İnsan hayra olan duası gibi şerre de dua eder. Pek acelecidir insan. Biz Gece ile gündüzü kudretimize delalet eden iki ayet kıldık da gece ayetini silip gösterici gündüz ayetini getirdik. Ta ki gündüzün Rabbinizden geçiminize ait bir lütfü ayet arayasınız, yılların sayısını, vakitlerin hesabını bilesiniz. İşte biz böylece her şeyi gereği gibi anlattık. Herkesin dünyadaki amelini kendi boynuna doladık.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 Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir Resul gönderinceye kadar hiçbir kimseye ve kavme azap ediciler değiliz. Bir memleketi helak etmek bilediğimiz vakit onun nimet ve refahtan şımarmış elebaşılarına emrederiz de orada bu emre rağmen itaatten çıkarlar. Artık o memlekete karşı söz hak olmuştur. İşte biz onu artık kökünden mahvü helak etmişizdir. Nuh'tan sonra nice asırları helak ettik. Rabbin kullarının günahlarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görücüdür ya, işte bu yeter. Kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse biz de burada ona, kimi dilersek ona dileyeceğimiz şeyi çarçabuk deriz. Sonra da onu cehenneme sokarız. O buraya kınanmış ve rahmetimizden kovmuş olarak ulaşır. Kim de mümin olarak ahireti diler, onun için ona gereken ciddi bir çabayla çalışırsa, işte onların bu çalışmaları meşgul ve makbul olur. Her birine, onlara da, bunlara da, Rabbinin vergisinden bir bir ardınca veririz. Rabbinin vergisi, kimseden men edilmiş değildir. Baksana biz onların kimini kiminden nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret dereceler farkları itibariyle de daha büyüktür, üstün kılmak bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber diğer bir ilah edin, sonra kınanmış ve kendi başına bırakılmış olursun.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 onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse, sen de kendilerini öylece esirge de. Değerli dinleyenler, Bu ayet insan üzerinde Allah'tan sonra en büyük hak sahibi olanların başında anne ve babanın geldiğini bildirmektedir. Ayette anne ve babaya iyilik yapılması emredilirken, bu emir Allah'ın bir hükmü olarak ifade edilmektedir. İhtiyarlığın kendine has bir ağırlığı ve hürmeti gerektiren bir tarafı vardır. Baba ve ananın ihtiyarlık halindeyken, evlatlarının hizmet ve himayelerine ihtiyaçları vardır. Onlara karşı of bile demeyin buyurularak, onlara karşı gösterilmesi gereken ilgi ve alakanın boyutlarının ne kadar ince olduğu vurgulanmaktadır. Ve ana ve babanın çocuğu küçükken nasıl ihtimam ve şefkatle büyüttüğü hatırlatılarak, bugün evladına ihtiyaç duyan, ana ve babanın da aynı ihtimam ve şefkate ihtiyacı olduğu beyan edilmektedir. Bu konuya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi de güzel bir ışık olacaktır. Bir adam annesini sırtına almış, Kabe'yi tavaf ettiriyordu. Bu şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl annemin hakkını ödeyebildin mi? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır, seni karnında taşırken bir nefes alma anındaki zahmetinin dahi hakkını ödeyemedin dedi. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Rabbiniz sizin işlerinizdekini en iyi bilendir. Eğer siz iyi kimseler olursanız... ...şüphesiz ki Allah da daima kendine dönenleri cidden bağışlayıcıdır. Hısıma, yoksula... Yolda kalmışa haklarını ver Malını israfla saçıp savurma Çünkü saçıp savuranlar şeytanların biraderleri olmuşlardır Şeytansa Rabbine çok nankördür Şayet Rabbinden umduğun rahmeti arayarak Onlardan yüz çevirirsen O halde kendilerine yumuşak bir söz söyle Elini boynuna bağlı olarak asma ...onu büsbütün açıp saçma... ...sonra kınanmış... ...pişman bir halde kala kalırsın. Değerli dinleyenler... ...ölçülü hareket etmek... ...İslam ümmetinin temel kaidelerindendir. Aşırı davranıp israf etmek... ...cimri davranmak kadar dengeyi bozar. Yüce Rabbimiz... ...elini boynuna bağlı olarak asma diyerek... ...cimrilikten men etmiş büsbütün de açıp saçma diyerek israftan da menetmiştir. Her ikisinin neticesinde pişmanlık duyup açıkta kalmak vardır. Kur'an bu ayetle kişinin orta yolu seçmesini emretmiştir. Yani ne servetin dönüşümünü ve dağılımını engelleyecek kadar cimri, ne de kendi mali durumlarını bozacak kadar savurgan olmamalarını istemektedir. Kişi Allah'ın kendine bağışladığı serveti faydasız yerlere, yani Gösteriş lüks ve günah fiilleri harcarsa Allah'a karşı nankörlük etmiş olur. Cömertlikle savurganlığı birbirine karıştırmamak lazımdır. Mü'min cimri olamaz, savurgan da olamaz ama mü'min cömerttir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Şüphesiz ki Rabbin kimi dilerse rızkını genişletir, daraltır.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 Allah'ın haram kıldığı cana haklı bir sebep olmadıkça kıymayın. Kim mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine hakkını talep hususunda bir salahiyet vermişizdir. O da öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o cidden yardıma mazhar edilmiştir. Yetiğimin erginlik çağına erişinceye kadar malına yaklaşmayın. Meğer ki bu en iyi bir suretle olan. Bir de ahdi yerine getirin. Çünkü ahitten cayanlar sorumludur. Ölçtüğünüz vakitte ölçeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır hem akıbeti itibariyle daha güzeldir. Senin için hakkında bir bilgi hası olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, kalp. Bunların her biri bundan mesuldür. Değerli dinleyenler, bu ayet gösterir ki hem bireysel hem de toplumsal hayatta kişinin bilgi yerine zanna ve tahmine uymaması gerekir. Bir olay bir haber hakkında kesin bir hükme varmadan önce ciddi bir araştırma yapılmasını Yüce Rabbimiz emretmektedir. Bu emir İslam toplumunu bir mesele hakkında bilgi sahibi olmadan tahmine uymanın ortaya çıkaracağı birçok fitne ve meselelerden korur. Ayrıca ayette bir bilgiye dayanılmaksızın edinilen zandan ve tahminden, kulağın, gözün, kalbin, bunların her birinin mesul olduğu vurgulanmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Zan ile hüküm vermekten kaçının cezlerin en yalancısı zandır. Bir başka hadiste üzerine binilen en kötü binek tahmindir. Yine bir başka hadiste yalanların en kötüsü gözleriyle görmediği halde görmüş gibi konuşmaktır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Yeryüzünde kibirle yürüme. Çünkü ne kadar bassan arzı cidden yaramazsın. Boycada asla dağlara eremezsin. Kötü olan bütün bunlar Rabbinin indinde sevilmeyen şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah'la beraber diğer bir ilah edinmek ki sonra yerilmiş kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz size oğulları beğenip seçti de kendisi meleklerden dişiler mi edindi? Hakikaten siz büyük söz söylüyorsunuz. Andolsun bu ihtarı şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde açıklamışızdır. Ta ki iyice düşünüp ibret alsınlar. Halbuki bu onların hattan nefret etmelerinden başka bir şeyi artırmıyor. De ki Allah'la beraber söyleye geldikleri gibi Başkaca ilahlar da olsaydı onlar arşın sahibine elbet bir yol ararlardı. O bunların söylemekte oldukları şeylerden tamamiyle müessehtir, yücedir, büyüktür. Yedi gökle yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Hiçbir şey hariç değil, hepsi ona hamd ile tesbih fakat siz onların tesbihini iyi anlamazsınız. O hakikaten halimdir, gerçekten bağışlayıcıdır. Sen Kur'an'ı okuduğun zaman seninle ahirete inanmazların arasına gizli bir perde çekeriz. Evet, onların kalpleri üzerine onu iyice anlamalarına engel perdeler gerer, kulaklarına bir ağırlık veririz. Sen Kur'an'da Rabbini bir tek olarak andığın vakit onlar ürkek ürkek arkalarını çevirirler. Onlar seni dinleyecekleri zaman ne için dinlediklerini gizli konuşurlarken de o zalimlerin siz büyülenmiş bir kimseden başkasına tabi olmuyorsunuz dediklerini biz pek iyi bileniz. Bak... Sana Nasıl Misaller Getirip Saptılar Artık Onlar Bir Yol Bulmaya Güç Yetiremeyeceklerdir Dediler Ki Biz Bir Sürü Kemik Kırıntı Ve Döküntü Olduğumuz Vakit Mi Hakikaten Biz Mi Yeni Bir Yaratılışla Diriltileceğiz Söyle Gerek Bir Taş Gerek Bir Demir Olun Yahut Göğüslerinizde Büyüyen Herhangi Bir Halk Olun